Onlar görmüyorlar mı ki biz geceyi içinde rahat etsinler diye gündüzü de her şeyi gösterici aydınlık olarak yarattık. Şüphesiz bunda inanan bir toplum için elbette Allah varlığını gösteren deliller vardır.